أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهيط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصغرين قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُوذَر۪ينَ قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي لَا اَقْعُدَنَّ لَهُمْ صَرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Sadakallahu'l-Azim Muhterem arkadaşlar, Araf suresinin başından okumuş olduğumuz şu ayeti kelimelerin tefsirinde hasbuhal etmeye çalışacağız. Ancak bir mukaddime olarak şunu arz edeyim ki bizim bu devirde Kur'an-ı Kerim'e karşı bakışımız, vahye karşı tavrımız cidden çok korkunçtur. Biz günde 40 defa Fatiha suresinde kıldığımız namazlarda 40 defa ihtina sıratı muslakiyim diyoruz. Ya Rabbi bize sıratı müstakimini göster diyoruz. Bize doğru yolunu göster diyoruz. Bizi sıratı muslakine hidayet et diyoruz. Ve bizim Fatihadaki bu talebimize karşılık Cenab-ı Hak cüla vara Hazretleri de şöyle buyuruyor. Elif lam mim Zalikel kitabu la raybe fihi hudal lil muttaqin. Sadakallahu alazim. Bizim Fatiha Suresi'ndeki bu talebimize karşılık Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Ey kullarım, gerçekten siz ne istediğinizin farkında mısınız? Gerçekten siz benden hidayet mi istiyorsunuz? Gerçekten siz benden doğru yolu mu istiyorsunuz? İşte Kur'an diyor: Zalikel kitab la raybe fihi hudal lil muttaqin. İşte kitap, işte hidayet. Eğer gerçekten hidayeti istiyorsanız eğer gerçekten doğru yolu istiyorsanız işte Kur'an diyor. Bizim Fatiha'daki bu talebimize karşılık Allah Kur'an-ı Kerim'i karşımıza arz veriyor. Fakat biz öyle zannediyorum ki Fatiha'da ihtine sıratan müstakim derken günde 40 defa ne dediğimizin farkında değiliz. Ne istediğimizin farkında değiliz. Onun içindir ki Allah karşımıza bu isteğimize karşılık kitabını arz ettiği halde biz Allah'ın kitabıyla beraber değiliz. Hidayet istiyoruz Allah karşımıza hidayeti çıkarıyor fakat biz o hidayetle beraber değiliz. Kur'an'ı anlama adına, Kur'an'ı hayatımıza aktarma adına bir kamın, bir çilenin, bir gayretin içinde değiliz. Bu şuna benziyor. Birisinden yol soruyorsunuz. Diyorsunuz ki, bana meram yolunu gösterir misin? Adam size meram yolunu tarif ediyor. Fakat siz mengene tarafına gitmeye kalkıyorsunuz. Bu ne küstahlıktır böyle? Ya da misafirliğe gittiğiniz ev sahibine diyorsunuz ki, bana tuvaleti gösterir misin? Adam kalkıyor tuvaleti göstermek için. Fakat siz evin bir köşesinde işinizi bitirmeye kalkıyorsunuz. Bu ne küstahlıktır böyle. Aynen bu buna benziyor. Biz günde kırk defa farkında olmadan bir şey istiyoruz Allah'tan. Diyoruz ki, sırat sıratan müstakim. Her namazda. Diyoruz ki Allah'ım bize sıratın müstakimini göster. Bize hidayet et. Bize doğru yolu göster diyoruz. Allah da Fatiha'daki bu talebimize karşılık Kur'an'ın hemen başında اَلِفْ لَا مِيمِ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ İşte kitap. هُدَنْ لِلْمُتَّقِينِ Hidayet istiyorsanız işte hidayet budur diye karşımıza Kur'an'ı seriyor. Fakat biz Kur'an'la beraber değiliz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber şöyle buyurur. Kul inni ala beyyinetim min Rabbi Ey insanlar ben bir beyyine üzerineyim, Ben vahy üzerineyim, Ben Kur'an üzereyim. Konuştuğum zaman ben Kur'an'la konuşurum. İş yaptığım zaman ben Kur'an'la iş yaparım hareket noktam istinatgahım vahidir ve Kur'an'dır. Eğer biz de bunu diyebileceksek, çünkü biz peygamber yolunun yolcularıyız, biz de bunu diyeceksek demek istiyorsak, o halde vahiy tanımak zorundayız. Beyni'yi tanımak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'i tanımak zorundayız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet ikermesinde bakın şöyle buyuruyor. Eve men kana meytan fe ahyaynahu ve cealnalehu nuran yemshi bihi fi'n-nas kemen Rabbimiz buyuruyor ki ölü iken dirilttiğimiz kendisine bir nur verdiğimiz kalbini dirilttiğimiz ve insanların arasında rahatla rahatça yürüyebileceği kendisine bir nur verdiğimiz insan ile karanlıkta kalmış bir insan hiçbir olur mu diyor arkadaşlar bir adam düşünün ki ölü fakat bu ölüm canın bedenden ayrılması şeklinde bir ölüm değil canları bedenlerindeyken ruhları bedenlerindeyken ölür, ölüdür bu adamlar Akif bunlar için şöyle diyor. Namaz kıldığı caminin imamına diyor ki hoca sakın sen bu gezen insanları canlı zannetme, diri zannetme. Bunlar ölüdür. Bunlar meyyiti müteharrikedir diyor. Eğer insan Allah'la, Kur'an'la, vahiyle beraber değilse eğer insan Kur'an'dan, peygamberden ve ashabından örnek alacak kadar onlara yakın değilse eğer kişi peygamberi ve ashabın uygulamalarını tanımıyorsa bu adam ölü demektir. Yaşasa bile bu adam ölüdür. Yese, içse, gezse, dolaşsa, konuşsa bile bu adam ölüdür. Çünkü Kur'an'la münasebeti kesilmiş bir adam ölüdür. Bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُسْتَج۪يبُوا Rasul, وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُح۪يكُمْ Ey insanlar! Allah ve Resulü sizi, size hayat kazandıracak prensiplere çağırdığı zaman onlara uyun ve icabet edin. Demek ki Allah ve Resulünün bizi kendisine çağırdığı şey hayattır. Demek ki Kur'an ve sünnet hayattır. Kur'an ve sünnetle ilgisi kesilmiş bir nesil ölüdür. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir adının da ruh olduğunu anlatır. Bakın ayet-i kerime şöyle. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اِنْدِنَا Peygamberim sana katımızdan bir ruh gönderdik. Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ruhla münasebeti kesilen kişi ölmüş demektir. Ruhu çıkmış gitmiş kişi demektir. Tıpkı kalp ile irtibatı kesilen bir aza nasıl felce maruz kalıyorsa, mesela diyelim ki kalp eğer benim şu koluma kan pompalamaz olmuşsa, artık bu kolum kalp ile irtibatı kesildiği için, ruhla alakası kesildiği için nasıl onu kesip atmak zorunda kalıyorsam, Kur'an da ruhtur. Haldir Kur'an'la münasebeti kesilmiş kişi, ölüdür Allah korusun. İşte bu ayet kermesinde Rabbimiz Celle Hazretleri iki insandan bahseder. Bize iki misal verir. Birisi Allah'ın kendisine nur verdiği, nurla yürüyen, hareket eden bir insan, öbürü de zulmette kalmış birisi. Bir insan düşünün ki, insanların arasında rahat dolaşabilmesi için, gezmesi için Allah ona bir ruh vermiştir. Yani eline karanlıkta yürüyebileceği bir fener vermiştir. Bu adam hiç şaşırmaz hiç tökezlemez, hiç düşmez bu adam Hasan'la alışveriş yapayım mı yapmayayım mı şöyle bir ortaklığa gireyim mi girmeyeyim mi şöyle bir alışverişe gireyim mi girmeyeyim mi çocuğumu falan mektepte okutayım mı okutmayayım mı şöyle bir sözü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi şöyle bir işi yapayım mı yapmayayım mı elinde nur olan kişi elinde elektrik, el feneri olan kişi hiçbir zaman şaşmayacaktır farz edin ki bu adamın evine misafir geldi adam hiç şaşmayacaktır çünkü elinde nur var, elinde Kur'an var. Kur'an'a sorma imkanı var. Peygamber'e danışma imkanı var. Sorar peygambere, ey Allah'ın Resulü evime misafir geldi, ben ne ikram edeyim? İkramın ölçüsü nedir? Ne anlatayım misafire? Ya da misafirlerime karşı nasıl davranayım? Allah'ın Resulü ne tarif ettiyse ya da Allah'ın Resulü evine gelen misafirine ne ikram etmişse zamanında nasıl davrandıysa aynen Allah'ın Resulü'nün davrandığı gibi davranır ve işi bitirir. Hiç şaşırmaz. Çünkü elinde beyine var elinde ışık var ve elinde Kur'an var. Farz edin ki bir otobüste, bir trende, başka bir şehirde, ya da pazarda, sokakta, caddede, insanların içinde ya da tenhada, çocuklarıyla baş başayken, hanımıyla karşı karşıyayken, talebelerinin arasındayken, her bir konumda ve her bir makamda, Allah'ın kendisinden ne istediğini bilen kişi, peygamberin o makamda nasıl davrandığını bilen kişi, hiçbir zaman şaşırmayacaktır, hata etmeyecektir. Çünkü, Peygamber şu odanın arkasındaymış gibi, şu duvarın arkasında ya da yandaki odadaymış gibi sorabilecek kadar kendisine yakınsa, peygamberi tanıyorsa, vahyi tanıyorsa o adamın önü de arkası da aydınlıktır. Ama öbürüne gelince öbürü zulmet içindedir. Elinde el feneri olmayan kişi, Kur'an ve sünnetten mahrum olmuş kişi, önü ve arkası zulmet içindedir. Bir zulmet zulmeti çağıracaktır. Adam bir hata edecektir, o hatası bir hatayı daha çağıracaktır. Adam bir israf yapacaktır, arkasından başka bir israf onu takip edecektir. Adam bir yalan söyleyecektir, başka bir yalan, ikinci bir yalan onu takip edecektir. Adam bir göz zinası yapacaktır, bir bakacaktır, arkasından elle temas yapacaktır, arkasından bir fırsatını bulup bedenle zina edecektir. Bir kadeh alacaktır, arkasından bir kadeh daha, bir kadeh daha insanlığını kaybedecek, muazenesini, dengesini bozacak kendisini yerden yere atacak, hanımını boşayacak ve bin musibeti davet edecek ve çağıracaktır. Sosyalleşmek isterken adam kendisini şeytanın kucağında bulacaktır. Politize olmak isterken dün çok sevdiği adamın yarın karşısına dikilecek, onu yemeye çalışacaktır. Neden? Çünkü nurdan mahumdur, Kur'an ve sünnetten mahumdur. O halde arkadaşlar, bunları mukaddemi olsun diye arz ettim. Kur'an-ı Kerim'e vahye dikkatinizi çekme adına arz ettim. Biz düşmek istemiyorsak adım başına hata etmek istemiyorsak adım başına bir direğe çarpmak istemiyorsak o halde bejineyi tanımak zorundayız. Kur'an'ı tanımak zorundayız. Vahiy ile beraber olmak zorundayız. İşte o bahsettiğimiz bejineden, Araf suresinin başından 4 ya da 5 ayet-i inşallah bu haftaki dersimizde tanımaya çalışacağız. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? kum خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ kum, Biz sizi yarattık diyor. Sonra size şekil verdik. Elsiz, ayaksız iken size el ayak verdik. Çamur iken sizi insan haline getirdik. Bir lütfe iken, bir damla su iken bir kan pıhtısı, bir protein çorbası haline getirdik. Sonra mudga haline getirdik. Sonra bir çiğnemlik et parçası haline getirdik. Sonra sizi insan olarak yarattık. Sınna kulna lil melâiketis cüdû li âdeme fesecedû illa iblis. Sonra Adem'i yarattık diyor Rabbimiz Bakara suresinde uzunca anlatılır Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattı 45 metre uzunluğunda 7 metre eninde bir insan iskeleti Hazreti Adem'in bizim ilkimiz atamızın iskeleti yerde yatıyordu sonra Cenab-ı Hak bütün meleklerini emretti Ey benim meleklerim gidin sanatıma secde edin Adem'e secde edin bütün melekler secde etti de iblis yani şeytan secde etmedi Lem sacidin, o secde edenlerden olmadı arkadaşlar buradaki secde gerçekten Adem'e kulluk manasına bir secde olabilir çünkü Allah emrettiği için bu caizdir eğer Allah bize deseydi ki kıble olarak Moskova'ya döneceksiniz biz Moskova'ya dönmek zorundaydık eğer Allah bize deseydi ki babalarınıza analarınıza secde edeceksiniz biz onlara secde etmek zorundaydık Allah'tan böyle bir emir geldiği için bu caizdir. Adem'e secde edin. Gerçekten bu kulluk manasına bir secde olabileceği gibi bir baş eğiş, bir boyun eğiş, bir kabul manasına bir secdedir. Ya da melekçe bir secdedir. Mahiyetini anlayamayacağımız melekçe bir secdedir. Ya da Adem'e doğru oluştur, Adem'e yöneliştir. Şimdi öyle değil mi? Güneş hep Adem'e doğru, yani bize doğru. Yıldızlar hep bizim için kar, yağmur hep Adem'e doğru. Vahiy hep Adem'e doğru. Cebrail'in işi ne dünyada? Bize vahiy getiriyor. Bakın hep insana doğru, Adem'e doğru. Mikail'in işi ne dünyada? Karı, yağmuru, sosyal ve tabi hadiseleri idare etmek için geliyor. Bizim faydamıza. Bize hizmet için. O halde buradaki secde Adem'e doğru oluş manasına bir secde de olabilir. Tıpkı şimdi bizim Kabe'ye doğru secde ettiğimiz gibi. Kabe'ye değil. Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Eskiden Alimlerimiz Bağdat'ta, Küfe'de, Şam'da bir zatta bir hadis olduğunu duymuşlarsa aylarca yol kat ederler, oraya kadar giderlerdi. Teveccüh ederlerdi. Yönerlerdi. Ama şimdi teknik o kadar gelişti ki adam oturuyor, oturduğu yerden yumuyor gözünü, bir cuşu huruşa geliyor, bir vecd ve istigrak hali yumuyor gözünü, sonra açıyor gözünü, diyor ki haddeseni kalbi an rabbi haddeseni kalbi an nebiyyi kalbim peygamberi gördü ondan naklediyor kalbim Allah'ı gördü ondan naklediyor diyor o kadar uzun yolu tepmeye demek ki gerek kalmamış teknik gelişmiş ne diyeceğiz bütün melekler secde etti de şeytan secde etmedi kimdir şeytan secde etmeyendir o kadar uzun uzun tartışmaya gerek yok Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki o şeytan cinlerdendi Bazılar da der ki, işte şeytan önce meleklerdendi de secde etmeyince cinlerden oldu. Uzun uzun tartışmaya gerek yok. Kimdir şeytan? Kim bu? Secde etmeyendir. Secde etmeyenlerdir o kadar. Çünkü biz biliyoruz ki insanların da şeytanı var. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i buyurur ki, ''Şeyatînul insi vel cin.'' Cinlerin de insanların da şeytanı var. Yani insanların da şeytanı var. Bunların akıl hocası şeytan ama babaları şeytan değil. Secde etmedi. Kimdir şeytan? Secde etmeyenlerdir. Arkadaşlar şeytan bir semboldür. Kıyamete kadar secde etmeyen insanları temsil için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytanı bize sembol olarak, temsil olarak arz etti. O halde secde nedir? Onu söyleyin bakın. Namazdaki secde ile buradaki secde farklı. Secde nedir? Secde Allah'tan gelen her bir emre boyun büküp, bel kırıp, tamam deyip, inandım, anladım deyip derhal uygulamaya koymaktır. İşte biz buna secde diyoruz. O halde Kur'an-ı Kerim'de Elif, La, Mim ve Minel Cinneti ve Nesa kadar Allah'tan size gelen her bir emre hemen boyun büküp tamam deyip uygulamaya koyduysanız siz meleklerin safında yer almışsınız demektir. O emri uygulamaya koymadığınız, savsakladığınız, tehir ettiğiniz müddetçe de şeytanın safında yer alıyoruz demektir. <gülüyor> Şeytan secde etmedi. Ne olacaktı? Şanı yüce Rabbimiz, yaratan o, besleyen o, rızkını veren o, ne yapması lazımdı? Emrini tutmadığı için, sözünü tutmadığı için, derhal şeytanı yok etmesi gerekiyordu. Kahretmesi, helak etmesi gerekiyordu. Ama şu rahmete bakın. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ Rabbimiz buyurdu ki, ey iblis, sana emrettiğim halde, secde et dediğim halde, seni secdeden alıkoyan engel neydi? Bir mazeretin mi vardı? Yoksa belinde bir ağır mı vardı? Yoksa kulakların az mı duyuyordu? Yoksa bir anda intikal edemedin mi? Niçin secde etmedin? Şu rahmete bakın, Allah bilmiyor muydu şeytanın mazeretinin olup olmadığını biliyordu. İçine, kalbine, beyin fakültelerine, kalbinin hücrelerine varıncaya kadar biliyordu Allah. Onun mazeretinin olup olmadığını biliyordu. Ama işte Allah'ın rahmeti. Belki döner, belki pişman olur. Belki ben ettim sen etme Allah'ım diye iltica eder, tövbe eder diye Allah ona bir fırsat veriyordu. Şimdi de öyle değil mi? Adam zina eder, gelir hakimin huzuruna der ki ben zina ettim. Ben Allah'ın Kur'an'ında yasak kıldığı bir ameli işledim. Allah'ın şeriatında zinakarın cezası neyse onu tatbik et, yani haddi şer'i tatbik et ve beni bir an evvel şu vicdan azabından, iç sıkıntısından kurtar diye zina eden adam hakimin huzuruna gelir. Hakim der ki, dön git tövbe et. Allah'ın affetmeyeceği bir günah yoktur. Sonra sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Böyle bir şey yapacağına milyarda bir ihtimal vermiyorum. Dön git der, hakim dışarı çıkarır. İşte rahmet. Adam bir daha gelir itiraf ederse bir daha çıkarır, bir daha gelir itiraf ederse bir daha çıkarır, dört defa gelir itiraf ederse, işte bu dört şahit yerine geçer, o zaman haddi şer'i uygulanır. Burada da rahmet görüyoruz. Hatta Allah'ın Resulü bir hadislerinde idra'ul hudûta bi şubuhât. Şüphelerle haddleri kaldırın diyor. İşte bakın, Cenab-ı Hak Celle Velalâ Hazretleri rahmetinin eseri şeytana bir fırsat tanıdı. Şeytan tövbe etseydi, ben ettim senet mi Allah'ım deseydi, kulağım duymadı Allah'ım. Belimde bir ağrı vardı. Bir anda emre intikal edemedim. Ya da bir anda nefsime gururuma kapıldım. Ama aklım başıma geldi, beni affet Allah'ım deseydi, belki Cenab-ı Hak affedecekti. <gülüyor> i̇şte bir Müslüman bir hata işlediği zaman, bir günah işlediği zaman, arkasından tövbe etmezse, bilsin ki şeytan tavrını sergiliyor demektir. Tövbe ederse, meleğin tavrını ya da Hazreti Adem'in tavrını sergiliyor demektir. Şeytan bakın, özür dileyecek yerde şöyle dedi. قَالَ <Gülüyor> Bir ayet okuyarak Allah'a delil getirdi, kafa tuttu. Şöyle diyordu bakın, ben ondan hayırlıyım, ben Adem'den hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu topraktan. O halde ben ondan hayırlıyım. Bakın burada bir şeytan mantığı görüyoruz. Burada bir şeytan mantığı görüyoruz. Arkadaşlar biz şeytan mantığını çok iyi tanımak zorundayız. Çünkü zaman olacak babamız, anamız, kardeşimiz, kızımız, evladımız, hocamız, talebemiz, kavmimiz, kabilemiz, aşiretimiz, ırkımız karşımıza şeytan mantığıyla çıkacaktır. Ve biz eğer şeytan mantığını çok iyi bilirsek onlara karşı nasıl tavır ortaya koymak zorunda kaldığımızı çok iyi anlayacağız. Burada bir şeytan mantığı var. Onu arz edeyim bakın. Burada iki önerme var. Mantık okuyanlar bilirler. İki önerme var. Bir, dedi ki, beni ateşten yarattın, onu topraktan. Bu cümle doğru. Gerçekten Allah, Hazreti Adem'i topraktan yarattı, şeytanı, iblisi de ateşten yarattı. Bu cümle doğru. Bakın bir doğru cümleye istinad ettirerek bir batılı kabul ettirmeye çalışıyor Allah'a. Arkasından diyor ki, beni